sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men yuridillâhu bi hayran yufeklih din meşhur bir ad şerif biz çocukluğumuzdan beri ezberlemişiz. Men kimi ki yurid dilerse Allah, Allah onun hakkında hayran bir iyilik Allah Teala bir kulu hakkında bir iyilik e, dünyası ahireti mamur olsun, iki da aziz olsun, bela başına gelmesin, sıkıntılardan azat olsun. İstiyorsa yufeklih Fıkıh ilmi nasip eder, hu ona ne hususta? Fıkıh ince anlayış demek. Ne hususta ince anlayış? Tıpta değil, hendesede değil, fizikte değil, kimyada değil, tiyatroda değil, sinemada değil, siyasette değil, riyasette değil. fit din, din hususunda. Ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, hak tasavvuf. Bu hususta Allah kime ilim ve ince anlayış verdiyse Allah kim Mevla onun iyiliğini istemiş. Bu hadis-i şerifi ve Abu Ya'la, Ebu Ya'la ya da rivayet etmiş ve zâdefî bir ilave yapmış. Yani Ebu Ya'la da geçen, Abu Ya'la ziyade yapmamış. Yani Ebu Ya'la devamında şöyle bir rivayet olduğunu beyan etmiş. Ne buyuruyor? Ve men lem yufekkühü lem yubalibih. Vay anasını ya. Ben bunlar, şu da değilim ama yine bir şeyler okumaya çalıştım. Ama şimdi e, sevindim ya men kimi ki? Allah fıkı ilmi vermedi ona yani kime dinde anlayış vermedi lemü bali demek Allah hiç itibar etmemiş bir ona onu adam yerine koymamış demek Mevla Teala bir kuluna iyilik dilese ona dinde fıkı ilmi verir bir kuluna efendim hiç itibar etmiyorsa onu adam yerine koymuyorsa çünkü hayşu cahilen anı muriddin diyor sindi hazretleri yani din işlerinde cahil yaptıysa bir adamı, anla ki onu Allah adam yere koymamış. Ama çok para vermiş ona, A yapmış onu, paşa yapmış onu, bakan yapmış onu, başvekil yapmış onu. Ama dinden haber yok, helal bilmez, haram bilmez. Ne olacak şimdi? Allah onu adam yere koymamış. Anladım. Ve lef yani mubaliyem bi lefakkaufitti. Allah bir kuluna celle celayu değer verseydi dinde fıkıh verirdi. E şimdi yani biz diyoruz satranç haramdır Hanefi mezhebine göre. Adam çıkıyor, bana mı? göre böyle değil. E sen kimsin? Ben bakanım. E bakan olabilirsin abi. Bakan olabilirsin. Biz senin işine karıştık mı? Karışmadık. E sen Hanefi mezhebinin fıkhında haberin var mı? Yok. Ü dört mezhepten haberin var mı? Yok. Dört mezhebin fıkhında El isimli kitaplarda İmam Zebinin El Kebahir'inden, İbni Hacer Ehtemi'nin e e efendim ezzevacirinden, bin türlük kaynaktan, İmam Sıddık'ın camusarinden, kebirinden, kenzülün malinden, alayel muttaqinin falan falan falan sabah kadar kitap sayabilirim. Haberin var mı? Yok. E peki bu din işini bilmeden bana göre şöyle, bana göre böyle nasıl konuşuyorsun? E demek Allah adama değer verseydi, ona dinde fıkıh verirdi. Demek ona helal haram ilmi vermediyse, Allah ki Allah onu adam yerine koymuyor. E bu adi ve men lem kim Allah dinde helal haram ilmi vermezse bak helal haram ilmi bunu anlatıyor fıkı nedir fıkı helal ve haramı bilmektir diyor ileride şimdi öbür raflarda daha da açıklayacak helal haram ilmi vermezse lem yubali Allah Teala ona itibar etmemiş ama fıkı ilminin usulünü furuunu ayetini hadisini fetvasını Nasip ettiyse ama tabi hal-ı san adam da Allah adam olacak, mütedeyyin olacak, dindar olacak, ilmiyle amel edecek, dünyada zahid olacak, İslamiyet'i menfaatına, istismara kullanmayacak, ahirete rağip olacak. Yani ahiret canlısı olacak, ibadet canlısı olacak, müdavim en ibadetli Rabbine ibadete devam edecek, Ha, bunlar toplandığı bir adamda anna ki Rabbim ona çok büyük hayırlar murat etmiş. Rabbin biz cümlemizi onlardan eyleye amin. Efendim, şimdi ikinci hadis-i şerife geldik. Rivat o ve'l-Kebir. İmam Taberani büyük muhaddis, Mecami'i Kebir'inde bu hadis-i rivayet etmiş. Ve lafzı onun ibaresi şöyle ise: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yequlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu genç Ne buyurmuş? Ya Yuhannas, ey bütün insanlar, Tabii ki Müslümanlar muhataptır asaleten. İnnemel ilmu ilim ancak neyle kazanılır? Yani çok ilim, gerçek ilim bir teallum ancak öğrenmekle kazanılır. Allah Teala e, müsebbabatı e, esbaba bağlamış. Yani kibriti çekersen yanıyor, durup dururken yanmıyor. Su içersen hararetin gidiyor. Durup dururken gitmiyor. Yemek yersen karnın doyuyor. Allah Teala Toymayı yaratan odur, suya kanmayı yaratan odur, her şeyi yaratan odur. Ama müsebbibatı sebeplere bağlamış. Sana diyor ki orada su yarattım sana ki su iç. İlimde durup dururken adam hoca olmaz. Durup dururken ilim sahibi olmaz. Kimse anasının koynunda, babasının kucağında hoca olmamış. Taallüm ile yani ince ilim taslayacak, okuyacak, alimlere müracaat edecek fıkıh kitapları var. Sen şif. On sonra velfıkhu fıkıh fıkıh din din ilmi, helal haram ilmi. Bu neyle olur? Din işlerinde ince anlayış ancak bi tefekkuhî. Tefekkuh demek kafayı yormak. E, anlayış talebinde zorlanmak, son derece cehdü gayret göstermek. Kuve batniyeleri yani içinde insanın e, Zakire gücü var, hafıza gücü var, anlayış gücü var, kuvveti müdrik'e var, idrak gücü var. Bütün bunları çalıştıracak. Niye çalıştıracak? Allah'ın dinini anlamaya çalıştıracak. İmam Hazam nasıl imam ol? Bin kere derdi bir meseleyi dinlesen bir hocadan, bir alimden. Gençliğimde talebeliyimdi. Bin birinciyi dinlerken birinci dinlemiş gibi gayretli dinler. Biz ne yapıyoruz? Abi ben bu meseleyi duymuştum, ilerisinde bile dinlemiyoruz.'' E duymuştun da, ''Anlat bakayım'' dediğinde, anlatamıyoruz. Nasıl olacak şimdi? Ondan sonra hoca aynı şeylerden bahsediyor. Ne aynı şeylerden bahsediyor? Sen hocanın binlerce saat yaptığı sohbetten bir dakika konuş bakalım, kırk tane yanlışın çıkar. E o zaman kafa yoracaksın, çalışacaksın, ezberleme hakaret edeceksin, zorlanacaksın, tefekuh, tekellüften geliyor tefe'ül babı. Tekerluf ne demek? Zahmet çekeceksin, dini anlamak için, helalı haramı anlamak için, delillerini sormak soracaksın. İlim öğrenmek ne olur?